13. Özellik Yönetici Kadro İslam Devleti'nin Doğuşunu Belirliyor Mubarek Furiye'nin biat konusunda değerli fikirlerine dönelim. Bu haber Kureyş'in kulağına ulaştığında çok büyük bir yankı yaptı, sarsıntı ve üzüntüye sebep oldu. Çünkü onlar böyle bir biatın canları ve malları için ne gibi sonuçlar doğuracağını çok iyi biliyorlardı. Çok geçmeden Mekke müşriklerinden bir heyet bu anlaşmaya olan şiddetli kınamayı sunmak için Yesrib halkının kaldığı çadır kampa yöneldiler ve ''Ey hazreçliler! Dostumuzu Resulullah aleyhisselamı kastediyorlar, aramızdan çıkarmak için geldiğiniz ve bizimle savaşmak üzere ona biat ettiğiniz haberi bize ulaştı. Allah'ın adına yemin olsun ki sizin yüzünüzden bizimle diğer Araplar arasında savaş çıkması kadar bizi hiçbir Arap boyu kızdıramaz.'' dediler. Hazrec'in müşrikleri bu biat hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Her şey gece karanlığında ve tam bir gizlilik içerisinde olmuştu. Onun için müşrikler Allah'a yemin ederek hiçbir şey yoktur, ne olup bittiğini bilmiyoruz deyip söylenmeye başladılar ve Abdullah bin Ubey bin Selûl'ün yanına gittiler. O da, bu batıldır, böyle bir şey yoktur, benim kavmim böyle bir şey yapmaz. Yesrib'de olsaydım, ''Kavmim böyle bir şey yapmadan önce bana danışırlardı.'' dedi. Müslümanlarsa birbirlerine bakındılar ve susmayı tercih ettiler. İçlerinden hiçbiri olumlu veya olumsuz konuşmadı. Bunun üzerine Kureyş liderleri müşriklere inanarak geldikleri gibi geri döndüler. Mekke liderleri döndüklerinde bu haberin yalan olduğuna aşağı yukarı inanmışlardı. Fakat emin olabilmek için boş durmadılar. Gelen haberleri dinlemeye, araştırmayı çoğaltmaya ve konu üzerinde önemle durmaya devam ederek sonunda biatın gerçekten de yapılmış olduğunu gördüler. Bu da şöyle oldu. Hacılar vatanlarına dönmek üzere yola çıktıktan sonra Kureyş süvarileri, Yesriblileri takibe başladı. Fakat iş işten geçmişti. Ancak Saad bin Ubade ile Münzir bin Amr'ı görebildiler ve onları takibe başladılar. Münzir onları atlattı fakat Saad'ı yakaladılar. Bineyinin kayışıyla ellerini boynuna bağladılar, vura vura, sürükliye sürükliye ve saçlarından çeke çeke Mekke'ye getirdiler. Mut'im bin Adi ve Haris bin Ümeyye gelerek onu müşriklerin elinden kurtardılar. Çünkü Saad Medine'de onların kervanlarına kolculuk yapıyor ve onları yönlendiriyordu. Ensar Saad'ı kaybettiklerini anlayıp hücum için tam karar aldıklarında Sa'd yanlarına çıka geldi ve hep beraber Medine'ye döndüler. 1. Kureyş şeytan çarpmış gibi harekete geçti ve Hazrec'in çadır kampına geldi. Müşrikler Allah'ın adına yemin ederek bir şeyden haberleri olmadığını söylediler ve söyledikleri doğruydu. Abdullah bin Übey de kavminin kendisine danışmadan böyle bir iş yapamayacaklarını söyleyerek olayı tamamıyla reddetti. Doğru söylüyordu. Fakat aynı zamanda da yalancıydı. Planlaması yapılan gizli inkılabın sırlarının uğrunda başlar gitse bile açığa vurulamayacağını bilmiyordu. Burada konuyla ilgili olarak aklımıza şu soru geliyor. Kureyş olayla ilgili haberi araştırırken ve Müslümanlar susarken, müşrikler bu iddianın yalan olduğunu büyük yeminler ederek söylerken, niçin Resulullah Aleyhisselam Mekke'de devletini ve ittifakını ilan etmedi? Cevap açık ve kolaydır. Fakat maalesef bundan alınması gereken ders ve ibretler İslami hareketin gençlerinin gözünden kaçmaktadır. Sorunun cevabı şudur. Böyle bir şeyi ilan etmek için şartlar müsait değildi. Genel olarak Mekke müşriklerinin güçleriyle Müslümanların güçleri kıyas edilecek olsa, Müslümanların güç olarak daha zayıf oldukları görülürdü. Küfür devletine karşı savaş ilan etmek veya İslami devletin kuruluşunu ilan etmek, bunların hepsi sağlam ve düzenli bir hareket planı içerisinde yönlenen Müslüman cemaatin sahip olduğu imkanlara bağlıdır. Bu gibi durumlarda kesinlikle duygular ve tepkilerle hareket edilemez. Yönetici kadronun uygun şartları göz önüne alarak verdiği kararlar doğrultusunda hareket edilir. Onun için İslami hareket gençlerinden istediğimiz genel şartların gerektirdiği durumlara göre mücadelenin ve mücadelenin tabiatının ilan edilmesini yönetici kadrolarına bırakmalarıdır. Bu ders bize iki noktayı belirlemektedir. Birinci nokta, İslami devletin doğuşunu belirleyecek olan merci yönetici kadrodur. Tabanı oluşturanlar değildir. Kendi yerleri içinde veya dışında her iki halde de durum böyledir. Bu meselede herhangi bir gecikme söz konusu olduğunda çoğu zaman yönetici kadro korkaklık ve inhirafla suçlanmaktadır. Örneğin bazı Müslüman gençler yapılan inkılap hareketlerinin kimliği ilan edilmedikçe İslami bir inkılabın, İslami bir hareketin olabileceğini ve İslami bir devletin kurulabileceğini düşünememektedirler. Böyle bir inkılabın yapılabilmesi için o inkılabın kimliğinin açıkça ortaya konulmasının vacip olduğu, bunun hak ve cesaret olduğu görüşündedirler. Fakat siyasi menfaatler bazı zaman bu inkılabın kimliğinin ilan edilmesini aylarca hatta senelerce geciktirebilir. Bu gençler aslında özgürlüklerini ve hareket serbestliklerini tehlikeye atacak biçimde kendilerini ortaya koymayan dava adamlarının bu politik davranışlarını İslam'dan sapma olarak görmektedirler. Bu yanlış bir düşünce ve haksız bir ithamdır. Böyle bir itham yapmadan önce onların içinde bulundukları şartları çok iyi değerlendirmek gereklidir. Oysa bunun için uygun şartların oluşmasını beklemek ve sabırlı olmak gereklidir. Resulullah Aleyhisselam da bu plan çerçevesinde hareket ederek ilanı erteledi. Mekke müşriklerinin şerri altında zaten böyle bir fırsatı bulamazdı. Kureyşlilerin duydukları haberden emin olmak için yaptıkları ısrarlar karşısında, Müslümanlar güç durumda kalmalarına rağmen sır vermemişlerdir. Eğer bu durum ilan edilseydi, Kureyş ve onun yanındaki müşrik hacılar bu 70 Müslümanın hepsini keser ve yeryüzünde İslam diye bir şey kalmazdı. İslami hareket herhangi bir yerde kimliğini ilan ettiği takdirde her yönden düşman işgali altında kalacağını ve sonunun getirileceğini düşündüğünde böyle bir girişimde bulunmamalıdır. Hama tecrübesi İslami Cihat hareketi için çok büyük bir derstir. İslami hareketin uygun olmayan şartlarda kafir otoriteye karşı direkt savaş ilan etmesi şehrin harabeye dönmesine ve binlerce kişinin yok olmasına sebep olmuştur. İkinci nokta. 1. Yönetici kadronun bazı şeyleri taraftarlarından gizlemesi onların bazı ithamlara muhatap olmalarını gerektirmez. Hatta zahirde bizim için uygun şartların oluştuğu kabul edilse bile durum böyledir. Peygamber Efendimizin hayatında Ebu Bekir ve Ali radıyallahu anhümden başka muhacirlerden hiçbir Müslümanın biat meselesini bildiklerine dair bir malumat görmüyoruz. Böyle bir buluşma ve böyle bir biatın onlara duyurulması gerekli değildi. Bu biatın ışığı altında kendilerine yeni görevler verilmişti. Meseleyi sonradan öğrenmeleri muhacirleri sır saklama konusunda daha da bilinçlendirmiştir. Rivayetler belli bir müddet sonra Medine'de durum istikrara kavuştuğunda Resulullah Aleyhisselam'ın ''Şüphesiz ki Allah sizlere güvenle oturacağınız bir yuva ve kardeşler ihsan etti. Gruplar halinde oraya yönelin kavliyle muhacirlere durumu bildirdiğini zikretmektedirler.'' Öyleyse Resulullah Aleyhisselam muhacirler için Yesrib'e hicret kapısını açmaya karar verdikten sonra kendilerine durum bildirilmiştir. 2. Rivayetler haberin yayılmasıyla zor sonuçların ortaya çıktığını belirtmektedirler. Örneğin haberin yayılması Saad radıyallahu anh'in esir düşmesine sebep olmuştur. Eğer Allah'ın lütfu keremi olmasaydı Saad öldürülebilirdi veya örgütün ve biatın sırlarını tam olarak Kureyş'e nakledebilirdi. Saad'ın serbest bırakılması ancak Kureyş'in yüksek makamlarının girişimiyle olmuştur. Tehlikelerin daha da fazla olabileceğini düşünebiliriz. Eğer Cenab-ı Allah Sad'ı geri döndürmeseydi, onu kurtarmak için Ensar hücum edebilirdi. Bunun da neticeleri çok vahim olurdu. Aynı şekilde Sad'ı korumak için Resulullah Aleyhisselam'ın ve Müslümanların olaya müdahale etmediklerini görüyoruz. Çünkü böyle bir hareket Müslümanlarla Hazreç arasında viyat olduğunu ortaya çıkarırdı. Bu aynı zamanda Müslüman gençlere bir derstir. İslami hareketin yönetici kadrosu çok zor şartlar altında Müslümanlara yardımdan geri kaldığı zaman hemen ithamlara maruz bırakılmamalıdır. Çünkü böyle bir davranışta Müslümanların büyük bir menfaati söz konusu olabilir. İslami hareket, cihat çizgisinde davanın menfaati gereği menfaatleri aynı düşmana karşı birleşen komşu bir devletle sulh yapmıştır. Bu sulhun tabiatı gereğince de bu devlet, harekete silah ve eğitim yardımı yapmış ve topraklarında hareket imkanı sağlamıştır. Bu anlaşmaların esaslarından biri ve bu devletin İslami hareketten menfaati de hareketin bu devletin iç işlerine karışmamasıdır. İslami hareketin temennisi, kardeşlerinden hiçbirine bir kötülük dokunmaması olduğu halde anlaşma tam bir güvenle uygulandı. İslami hareket başka bir yerde, plandaki bir menfaat ve imkanlardaki yetersizlik yüzünden, Mensuplarından hiçbirinin direkt olarak korunmasına karışmayabilir ve böyle bir girişimle onlarla arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmama zorunda kalabilir. Böyle bir uygulama İslami harekete bir zarar getirmez ve onu küçük düşürmez. İslam cemaatinin menfaati daima ferdin menfaatinin üstündedir. 3. Sad'ın da rivayet ettiği gibi Sad'ı cahiliye prensiplerinin kurtardığını görüyoruz. Sad şöyle rivayet ediyor. Allah'ın adına yemin ederim ki onların ellerindeydim ve beni sürüklüyorlardı. İçlerinden bir adam bana acıdı ve yazıklar olsun sana, Kureyş'ten hiçbir kimseyle aranda bir antlaşma ve civar ahdi yok mudur? dedi. Ben de Allah adına yemin ederim ki vardır. Cübeyr bin Mut'im bin Adi'nin kervanını himayem altına alır, onları memleketimde kendilerine zulmetmek isteyenlerden korurdum. ''Haris bin Harp bin Ümeyye'yi de.'' dedim. O da, ''Öyleyse ne duruyorsun? Bu iki adamın isimlerini çağır ve onlarla arandaki antlaşmayı hatırlat.'' dedi. Ben de onun dediğini yaptım ve bu adam onları bulmaya gitti. İkisini de Kabe'nin yanındaki mescitte buldu ve onlara, ''Şu anda Mekke vadisinde dövülen hazreçli bir adam sizin isminizi çağırıyor ve aranızda bir civar ahdi olduğunu söylüyor.'' dedi. Onlar da, kimdir o diye sordular. Saad bin Ubade dedi. Onlar da, vallahi doğru söylüyor. O bizim ticaret kafilelerimizi himaye eder ve memleketinde zulmedilmekten korurdu dediler. Sonra Saad'ı ellerinden kurtardık ve gitti dedi. Öyleyse genel menfaatinden ve ana prensiplerinden taviz vermediği müddetçe İslami hareketin, Gençlerini kurtarmak için herhangi bir prensip, kanun ve örften yararlanmasında bir sakınca yoktur.